Masalları Karlar Kraliçesi Geçmiş zaman içinde iki yakın arkadaş varmış. Kay ve Görda. İkisi komşuymuş. İki arkadaş da çiçekleri severmiş ve ortak bahçelerine bir gül ağacı dikmişler. Kay'ın büyük annesi onlara her gün bir hikaye anlatırdı. Bir kış gününde büyük anne onlara Karlar Kraliçesi'nin hikayesini anlatmış. Karlar Kraliçesi gaddar bir cadıymış. Bir kişinin kalbini buza dönüştürüp onu köle haline getirebilirmiş. O halde kendimizi Karlar Kraliçesi'nden korumalıyız. <gülüyor> Eğer buraya gelirse onu ateşte eriteceğim. Ve o zaman Sular Kraliçesi olacak. <gülüyor> <gülüyor> Gülen bir kişiyi daha duyuyorum. Kim bu? Cam kenarında dikilen biri mi var yoksa? Kay camı açtı. ...ve orada kimse var mı diye bak. Kar yağıyordu. Birden Kay'in gözlerine bir şey... Aa, aa, ...gözlerim! Gözünden sonra... ...kalbine bir şey o, aa, aa, aa, Kalbim! Ne oldu Kay? Canın mı yandı? Bu seni ilgilendirmez. Kenara çekil! Ah. Kay daha önce ona... ...hiç böyle davranmadığı için bu... Görda için şok edici oldu. O günden itibaren, Key'in davranışları garip bir hal aldı. Görda'yı görmezden gelmeye başladı. Üstelik onunla küstahça konuşuyordu. Görda, Key'in davranışlarını anlayamadı. Bir gün Kay kızağını dışarı çıkardı. Kay, hadi gel birlikte oynayalım. Hayır, ben büyük erkek çocuklarla oynayacağım. Kay, çok yakın arkadaşız. Neden artık benimle konuşmuyorsun? Kay! Kay gördayı önemsemedi ve kıza ile yola koyuldu. Görda peşinden gitti. Ancak öyle hızlı gidiyordu ki, Görda onu gözden kaybetti. Hayal kırıklığına uğrayan Görda evine döndü. Kay'in kızağı hızla gidiyordu. Aniden beyaz atların çektiği bir araba önüne çıktı ve Kay'in kızağını sürüklemeye başladı. Başta Kay bundan keyif aldı. Ama sonra biraz korktu. Araba onu karlar diyarına götürdü. Kay önünde büyük bir kar kalesi gördü. Biri arabadan indi, inen karlar kraliçesiydi. Karlar diyarına hoş geldin Key. Key bir şey söyleyemeden karlar kraliçesi elini Key'in kafasına koydu. Yaptığı sihir işe yaradı. Ve Key onu elinde olmadan takip etti. Karlar Kraliçesi Key'i kaleye götürdü. Görda Key'i bekledi ama Key dönmedi. Her yere baktı ama onu bulamadı. Yaz mevsimi geldi. Görda Key'i bulmaya ve onu eve getirmeye karar verdi. Büyük annesiyle bu konuda konuştu. Cesur bir kızsın Görda. Kesinlikle başarılı olacaksın. Teşekkürler Büyük Anne. Bu aynayı yanında götür. Sana yardımı olur. aynı yanına alan Görda, Key'i aramak üzere yolculuğa başladı. Evinden çok uzaklara gitti. Yolda kuşlara, hayvanlara, ağaçlara ve rüzgara Key'i görüp görmediklerini sordu. Key'i kimse görmemişti. Ama Görda pes etmedi. Yoluna devam etti. Uzun bir yol yürüdükten sonra bir nehre yaklaştı. Orada kimse yoktu. Gördü bir süre düşündü ve nehre sordu. Sevgili nehir, lütfen bana söyle. Arkadaşım K'yi gördün mü? Ortalarda yok. Bir süre cevap gelmedi. Üsran'a uğradı. Oradan ayrılmak üzereydi. O anda aniden bir martı belirdi. Ve martı omzuna kondu. <gülüyor> Sana yardım edebilirim. Ama önce bana bir şey vermelisin. Ve Mart'ı kuçurttu. Görda bunun nehirden gelen bir mesaj olduğunu düşündü. Kolyesini çıkardı ve nehre attı. Birden kendine doğru gelen bir tekne gördü. Tekne boştu. Görda tekneye bindi ve tekne kendi kendine yol almaya başladı. Gördayı nehrin diğer tarafına götürdü. Görda tekneden indi ve kendini bir bahçenin önünde buldu. Çeşitli çiçeklerin olduğu güzel bir bahçeydi. Hayatında hiç bu kadar çok çiçek türünü bir arada görmemişti. Görda sevindi. Ama çiçeklerin hiçbirinin kokmadığını fark etti. Bir kadın Görda'ya yaklaştı. Hoş geldin küçük kız. Teşekkür ederim. Sen kimsin küçük kız? Seni buraya getiren nedir? Ben Görda. Arkadaşım Keyi arıyorum. Onu gördünüz mü? Kay mi? Aa, hayır, hiç sanmıyorum. Nah, e, o halde gitmeliyim. Rahatsız ettiysem özür dilerim. Lütfen bekle. Ne demiştin? Ee, key mi? Sanırım yoldan geçen bir çocuğu görmüştüm. Benimle gel. Sana o gün neler olduğunu anlatayım. Kadın ona çay ikram etti. Görda ona Key'in nasıl kaybolduğunu anlattı. Karlar Kraliçesi ile ilgili şüphelerini dile getirdi. Aa, oh, karlar Kraliçesi. O bir cadı. Onun yüzünden bütün çiçeklerin kokusunu kaybetti. Ha, ona bir ders vermek isterim. Bir zaman sonra kadın Görda'nın saçını taramaya başladı. Elinde sihirli bir tarak. Aslında kadın yalnız olduğu için Gordanın onun yanında daha fazla kalmasını istedi. Bu sihirli tarak sayesinde Görda'nın anısını sildi. Görda uykuya daldı. Uyandığında hiçbir şey hatırlamıyordu. Neredeyim? Benimlesin canım. Bahçemdesin. Kadının yaptığı büyü Gordanın temiz ruhunda etkili olmadı. Görda, kadının şapkasında güzel gülleri görür görmez, Keyi ve onunla ilgili her şeyi hatırladı. Kay'i bir an önce bulmam lazım. O yüzden hemen gitmem gerek. Kadın, Görda'nın gitmesine Hı. engel olmaya çalıştı. Hı. Ama Görda gitmeye kararlıydı. Tekneye döndü ve tekneye oturdu. Tekne hareket etmeye başladı. Hı. Ama nereye gideceğini bilmiyor. Oh, nehir, lütfen yolu bulmama yardım et. Duasını bitirdikten hemen sonra bir karga uçarak ona yaklaştı ve kuzeye gitmesini işaret etti. Gorda bir süre kargayı takip etti. Buzlu denizde seyahat etmeye başladı ve bir gemiye ulaştı. Gorda gemiye tırmandı. Bu gemi beni Karlar Kraliçesi'nin kalesine götürür mü? Bir korsan kız Gorda'nın önüne atladı. Yolunu mu kaybettin kızım? Korsan gemisindesin. Gorda ona Kay ve Karlar Kraliçesi'yle ilgili her şeyi anlattı. Korsan kız onlar için üzüldü. K'i Karlar Kraliçesi'nin kalesinden çıkaramazsın. Unut onu. Ne pasına olursa olsun onu bulacağım. Arkadaşımı orada bırakmayacağım. Aslına bakarsan benim arkadaşım yok. Benimle kalmanı isterim. Ama tutumun beni çok etkiledi. Arkadaşını bulmana yardımcı olacağım. Ertesi sabah korsan kız Görda'ya bir rengeyi getirdi. Bu Karlar Krallığı'ndaki en hızlı rengeyi. Seni Karlar Krilçesinin kalesine götürecek. Ah teşekkür ederim. O Buz cadısına hakla. Ona hayatının dersini ver. Görda rengeyiyle yola koydu. Uzun bir mesafe katıldıktan sonra Görda bir Eskimo evlere ulaştı. Orta yaşlı bir adamla tanıştı. Yani aynayı getirdin değil mi? Yurda bunu duyduğuna şaşırdı. Bu bilge yaşlı adamın aynayı nasıl bildiğini anlamadı. Aynayı çıkardı ve bilge yaşlıya gösterdi. Karlar kraliçesini alt etmeme yardım olur mu? Hayır. Bu sihirli bir ayna. Gerçekleri gösteriyor. Sadece gerçekleri. Sonra... Yaşlı Bilge, Görda'ya Karlar Kraliçesi'nin kim olduğunu anlattı. Karlar Kraliçesi küçük bir kızken iyi niyetli ve neşeliydi. Nereye gitse orada çiçekler açardı. Gülümsediğinde gözleri gün ışığı gibi parıldardı. Benzersiz bir kızdı ve mutluydu. Adı da Lilay'dı. Ama herkes Lila'nın cadı olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle çocukların Lila'yla oynaması ve onunla konuşması yasaktı. Yapayalnız kaldı ve mutsuz oldu. Sonra her şey ve etrafındaki herkesten nefret etmeye başladı. Ve bir gün bir dilekte bulundu. Bana kötü davranan herkes buza dönüşecek. Sonra herkesten uzağa, buzdan bir kale yaptı. Yapayalnız büyümüştü. Hayatında sevgi ve neşe nedir bilmemişti. Lütfen onu öldürme. Onun karanlık düşüncelerini öldür. Zihirli aynan bunu yapmana yardımcı olacak. Ona kim olduğunu hatırlatmayı başarırsan, arkadaşın keyi kurtarabilirsin. Görda, Karlar Kraliçesi'nin kalesine ulaştı. Kay'i bir köşede buzdan bir heykel yaparken buldu. Ah, ah Kay! Seni gördüğüme çok sevindim. Benim, Gördü, Beni tanımadın mı? Key, Key ona baktı ama bir cevap vermedi. Birdenbire Karlar Kraliçesi ortaya çıktı. Buradaki her şey gibi kalbi de buza dönüştü. Git buradan. O artık benim kölem. Onu bırak. Yoksa seni de buza dönüştürürüm. Kay, lütfen geri gel. Seni özlüyorum. Seni eve götürmeye geldim. Hadi gidelim. Gördan'ın gözyaşları Kay'in eline düştü. Sıcaklığı ve duyduğu sevgi sonuç verdi. Kay yavaş yavaş anılarını hatırlamaya başladı. Gorda. Aa, evet seni tanıyorum. Her şeyi hatırlıyorum. Karlar Kraliçesi bunu görünce hiddetlendi. Gördayı lanetlemek için sihirli değneğini çıkardı. Görda aynasını çıkardı ve aynayı lanete karşı tuttu. Yaptığı büyü yok oldu. Sonra Karlar Kraliçesi Görda'nın sihirli aynasına baktı. Gördüğü şey yüzü değildi. Küçük bir kızın yüzüdü. Birdenbire Karlar Kraliçesi yeniden küçük bir kıza dönüştü. Teşekkür ederim Kay ve Görda. Bana kim olduğumu hatırlattığın için teşekkür ederim. Artık karanlık düşüncelerden kurtuldum. Kay ve Görda Lile ile vedalaştı ve evlerine döndü.